ancak iman edip salih amel işleyen Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra ölçlerini alanlar başka zulmedenler hangi akibete uğrayacaklarını göreceklerdir